506. konu, Haris bin Hişam'ın cihada çıkması ve Mekkelilerin üzülmeleri, Haris bin Hişam, Mekke'den çıkıp cihad için hududa gitmek istediğinde Mekkeliler çok üzüldüler, öyle ki canlı hiçbir kimse kalmamak üzere, onu uğurlamaya çıktılar, o, el batağının en üst noktasına veya herhangi bir noktasına geldiğinde durdu, halkla etrafında durup ağlıyordu, halkın üzüldüğünü görünce, Ey insanlar, yemin ederim ki, Mekke'den gitmem, aranızda kalmak istemediğim veya kendim için daha uygun bir yer bulduğumdan değildir. Fakat İslam gelince Kureyşlilerden bazı kimseler ona kucak açtılar. Halbuki kabilenin ileri gelen hatırı sayılır kimselerinden değildiler. Vallahi eğer Mekke'nin bütün dağları altın olsa ve onlar da bizim olsa ve hepsini de Allah yolunda harcasak, yine de onların bir günlük hayatları kadar üstünlük elde edemeyiz. Dünyada bu fırsatı kaçırdık, hiç olmazsa ahirette onlara ortak olmaya çalışalım dedi ve Şam'a doğru gitti. Kendisi gittikten sonra, arkasından ağırlığı da gitti ve bir savaşta şehit oldu.